bilmiyorlar mı içinde resim olan eve tasvir olan eve melek girmez bunlar bilmiyorlar mı bu resim burada ne arıyor diye bir resmin evde oluşunu tenkit etmiş bir onun doğru olmadığını anlıyoruz bu hadis-i şerifteki beyanından efendimizin ikincisi de diyor ki Haza İbrahim o fema, fema lehu yestaksim Şöyle tasvir edilmiş fal oklarını çekiyor ona ne oluyor? Hazreti İbrahim fal oku çeker mi? Bir de oradaki sahneyi, sahneyi yanlış olduğunu beyan etmiş. Araplar fal oku dedikleri, okları ezlam dedikleri, okları bir torbaya koyarlardı. Üzerinde arkasına kuyruğuna yazı yazılmış. Olsun, olmasın, boş bilmem ne diye böyle bir şeyler karıştırıp torbadan çekerlerdi oku o oka göre yapacakları işi yaparlardı veya yapmazlardı. Bunun doğru olmadığını, Kur'an-ı Kerim, yani falcılık böyle şey çekmenin doğru olmadığını efendim sonra kestikleri şeyleri kumar hayvanlarını efendim bu oklara göre taksim ederlerdi. Yani okun çeken şahsın eline hangi ok geçmişse devenin o parçasını alacak diye tabi böyle bir taksimatın böyle bir kumar, müşterek bahis oyununun İslam'da yeri yok. Efendim, öyle yaparlardı cahiliye devri Arapları. Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerimeyle bunların haram, yasak, günah olduğu belirtilmiş. Şimdi Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı öyle fal opi çekerken bir resim öyle görmüş bir evde böyle buyurmuş. Demek ki o zaman da buna benzer resimler yapan insanlar çıkmış onları da evlerine asmak isteyenler olmuş bilmeden demek ki eve öyle resim asmak doğru değil neden <gülüyor> içinde suret olan eve melek girmez diyor peygamber Efendimiz. onlar bilmiyorlar mı o kadar bilmesi gereken bir şey ki onlar bilmiyorlar mı içinde melek girmez resim olduğu zaman bir evin içine melek girmez Melek girmeyen evde de hayır bir olmaz ki. Şeytanlar dolar her tarafta. Melek girmez. Şimdi bizim kardeşlerimiz bu hususta dikkat etsinler. Çok güzel bir halı. Dereler akıyor. Kenarında kızlar balkonda duruyorlar. Efendim bir ceylan otluyor, kuşlar uçuyorlar. Tavus kuşu, efendim kanadını kuyruğunu açmış, yelpaze gibi filan. Duvara asmış, manzarayı beğenmiş. Tam benim keyfimde canımın istediği tarzda bir su kenarı, su başı, güzel bir manzaralı yer filan diye tutmuş duvara halıyı asmış. Olmaz. Hicaz'dan getirdim. Ya Hicaz'dan ne getiriyorsun? Ya Hicaz'dan gelecek şey, duvar halısı asmışlar. Resim yok. İslam'da öyle duvara resim asmak yok. Bu hadis-i şeriften görüyorsunuz, anlıyorsunuz. Resim yok. Ancak işte bu vesikalık resimler ihtiyaç için tabi onlar evraka yapıştırılıyor, onlara müsaade edilmiş, yaşadığı zaman yaşayabilecek olan bütünlükte çekmek de doğru değil. Vesikalık şöyle bir parça, bu kadar olsa insanın kesilse burası yaşamaz. Ayaksız yaşar, elsiz yaşar da burada kesilse yaşamaz. Eh işte böyle bir vesikalığa mücadele edilmiş. Kimisi efendim bu dedemin hatırasıdır. Bu babamın bilmem nesidir diye resimleri dolduruyor duvarlara. Olmaz. Evet hatırası askerlikte çekilmiş. Efendim bilmem Kafkasya'da çekilmiş. Güzel ama onu şeyde sakla dursun. Yani aslında çektirmemeye çalışmak lazım ama artık öyle bir yaygınlaşmış ki çektirmemekte de mümkün değil. Bir keresinde Lübnan'dan birisi gelmişti. Arap. Müslüman. Ama ne dilbaz yani ne sözler, ne nükteler. Çenesi çok kuvvetli adamcağız. Çok kuvvetli. İşte Hacı Bayram'dayız. Hocamız Rahmetullah Aleyh var. O Hacı Bayram'ın meşhur Zekai Hoca var imamı. Onun evinde bahçesinde oturuyoruz. Hocamız böyle bembeyaz sakallı oturmuş şeye, sedire, bu Lübnanlı, hocam dedi ben sizi çok sevdim dedi Arapça, sizin resminizi çekeceğim, müsaade eder misiniz? İyi aferin, müsaade istedin, tamam, hocamız da dedi ki çekme, cevabı aldın mı? Aldım, çekmemesi lazım, işte hocam şöyle dilde böyle dilde başladı laf ebelliğine, çekecek ille. Çekme dedi hocamız gene. Orada bir başka tanıdık var, ahbap var, o dayanamadı. Yahu be adam dedi, Arapça da bilmiyor kendisi. Hocamız çekme dedi, sen ne çekiyorsun falan diye sinirlendi o da. El ayağı titirmaya başlayıverdi. Neyse hocam müsaadenizle dedi, kalktı gitti o dayanamadı yani sinirlenince huzurda şey olmuyor diye. Adamcağız artık aldı eline makineyi, yüzsüzlüğü de eline aldı. Çat çut çekti birkaç poz resim, hocamız da şöyle yaptı, yani eliyle filan, yüzünü de göstermek istemedi yani. Birkaç poz çekti, şakaya buluşturarak, gürültüye getirerek resim çekti. Ertesi gün geldi, diyor ki, ''Hazihi kerame ya seyyidi.'' Bu diyor, keramet diyor, vallahi diyor, hepsi yanmış diyor, hiçbirisi çıkmadı diyor. Ema zekerte min aniyeti ehli kitab ve in veceftum gayraha fe la'teklu ve illem tecidu gayraha fasiluha ve kulu ve ma de bi kavsike ve zekerte smallahi aleyhi fe ve ma de bi kel bi kel muallimi ve zekerte smallahi aleyhi fe ve ma de bi kel bi gayril muallimi ve edrekte zekatehu fe bu hadisi şerif kaplar ile ve avcılıkla ilgili bir bahsi açtı bize. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "En ma zekertü bi ahli aniyeti ehli kitap. Şu benim size bahsettiğim ehli kitabın kapkacağına gelince, tenceresi var, tavası var, tabakları var, ne benim tavaları var. Bunları kullanmaya gelince, fein in vece'tüm ve bu kaplardan başka kaplar elinizde varsa <gülüyor> O adamların o kaplarından yemeyin. O ehli kitabın kaplarından yemeyin. Neden? E onunla haram şeyler pişirmişlerdir. Domuz eti kızartmışlardır. Bilmem şöyle olmuştur, böyle olmuştur. Belki yani bizim şeriatimizden yolumuzdan değil. Bizim gibi temizliğe aşina değil adamlar. Temizliğe aşina değil. Papaz Efendi küçükken bir vahdis edermiş suyla, o vahdis suyu bozulmasın diye yıkanmayı bile istemezlermiş adamlar. Bir sene, bir sene yıkanmadan dururmuş. İngiltere Kraliçesi sık sık silinirmiş efendim pamuklarla. Yıkanmak yok. Tabii çok çirkin kokarlarmış. Onun için o Paris'in parfümleri meşhur oluyor. O çirkin kokuyu bastıracak kokular sürünilirmiş ki. Kokuları belli olmasın. Eh, Müslümanlar elhamdülillah haftada bir cuma abdesti alır. Her gün beş defa yüzünü yıkar. Arada da yıkanır şey yapar. Dinimiz, dinimiz çok güzel bir din elhamdülillah. O kadar hikmetli ki şimdi Müslümanlara yıkan desem ya yıkanır ya işte kalabalıktan, gürültüden, işten tehir edebilir filan sebeplere bağlamış. Beş vakit namaz sebebine bağlamış. Günde beş vakit elini yüzünü ayağını yıkıyor. Ne ayak kokusu kalır ne elinde yüzünde kir kalır, toz toprak kalır. Bir sebebe bağlamış. Sonra efendim, gusülü farz kılmış eh, o sebep olunca da tabii yıkanma oluyor. Demek ki öyle sebeplere bağlamış ki Müslüman mecburen temiz olur. Allah'ın emirlerini tutarken tertemiz olur. O adamlar öyle değil. Her şey de öyledir. Onun için büyüklerimiz demişler ki oradan gelen şeyleri kullanmayın. Oradan gelen efendim kumaşları, elbiseleri vesaireyi kullanmayın diye tembih etmişler. Oradan gelen gıdaları yemeyin diye tembih etmişler. Kitaplarında, vasiyetlerinde yazmışlardır. Mümkün mertebe. Başkasını bulursanız diyor bak Peygamber Efendimiz de burada sallallahu aleyhi ve sellem o zaman oradan yemeyin. Ama bulamadınız. Fukara Medine, Mekke, efendim, arabistan o zaman böyle sanayinin geliştiği bir yerdi ki çeşit çeşit kaplar, kacaklar olsun. Bizim bile köyde hatırlarım, efendim, ayda, yılda, üç ayda, beş ayda bir deve sürleriyle kap kacak gelirdi. Deve sürleri. Aa, develer gelmiş bilen diye giderdik. O zamanın kamyonları, efendim, develerden kapları böyle sarmışlar, otlara şeylere çıkartırlar toprak kapları. Sıra sıra dizerler, güveçler, efendim bilmem şunlar bunlar, çeşit çeşit şeyler topraktan umniyete ne zamanda bir gelecek. Çünkü her yerin toprağı olmuyor, herkes yapmıyor. Testiciler gelmiş, çeşit çeşit boy boy küçük büyük testiler, aman giderim çiğ testi alalım, pişmiş testi alalım, çiğ testi şeyi suyu sızdırır, buz gibi olur. Pişmiş testi şey yapmaz, sızdırmaz, su sıcak kalır içinde. E, tabi oralarda da bu daha da zordur. Yani Anadolu'da böyle olunca Arabistan'da kapkacak kolay daha, daha bulunmaz. Daha zor bulunur. Ve illem tecidû gayraha. Eğer o ehli kitabın kaplarından gayrısını bulamazsanız fâsilûhâ ve vekülû fiha. O zaman güzelce yıkayın. Onların kaplarını güzelce yıkayın. Ondan sonra yiyin içinde. O zaman yiyebilirsiniz. Ama ihtiyaç varsa kendi kabınız varsa kullanmayın yoksa çaresizseniz yıkayın güzelce öyle kullanın diyor Peygamber Efendimiz bizim her şeyimiz bize yeter Müslüman ah şu şuura bir else ah şu, şu şuurlansa Müslümanlar da adamlar ticaretle bizden para kazanırlar sonra onlardan onlardan silah yaparlar bizi öldürürler biz de bütün malımızı varımızı böyle dış ticaret açığımız gittikçe büyür onlara veririz. Şaşkınlık yani. Ben bunu da almam, para bu da ona kaptırmam diyeceğiz. Gidin bir müslüman kardeşimler alayım diyeceğiz. Gidiyoruz kakao alıyoruz, çikolata alıyoruz, şunu alıyoruz. Ya git Malasya'nın efendim elmas gibi kayısısını al. Onu hediye götür. Pırıl pırıl İzmir'in o güzel üzümünü al. Kehribar gibi al onu hediye et yani hep dışarıdan jöle bilmem çikolata veya şunu bunu halbuki bizim kendi yerli şeyimiz ne kadar güzeldir dışarıdan naylon geldi hepimizin ayağı kaşıntılıdır hart hart hart hart hart hart bir yere oturdu mu el ayağında adamın niye? E naylonlar hasta etti ayaklarını Avrupalı onu kendisi kullanmaz bu bilmeyen insanlara satar Ayağın sıhhatini bozduğunu biliyor. Bizim dedelerimizin yün çoraplarını giydin mi sıhhat kazanırsın. İstanbul'da bir hacı arkadaş var diyor ki bu sene hocam diyor yün çorap giydim diyor elhamdülillah ayaklarım rahat diyor. Nylon giyiyoruz da hava almıyor onun içinde başlıyor şeyler üreme, mantarlar üreme, hastalıklar yayılma. Demek ki hep ecdadımızın ölçüp biçip yaptığı şeyler güzeldir o tarzda mümkün mertebe onları tercih edelim bu hadis-i şerifin burasından çıkarttığımız manaya göre. Ve masıt da bir kaviske ve zekertesmallahı aleyhi pekül. İslam'da avcılık var. Yasak değil. Efendim, senin kavisinle yani okunla, yayınla avladığın bir hayvanı ama oku atarken bismillah diyeceksin. Allah'ın adını anarak Bismillahirrahmanirrahim Allah ekber diyoruz ya kurban keserken de böyle avladığın hayvanı yiyebilirsin. Oku attın artık çöl ceylanı mıdır? Efendim bir büyücek kuş mudur? Daha başka bir yenilecek hayvan mıdır? Tavşan mıdır? Vesaire midir? Efendim onu yiyebilirsin. Resmele ile ok attın yakaladın. E bugün ok olmuyor da çifte oluyor. Olabilir. Peygamber Efendimiz atıcılığı filan öğrenin demiş. Hepimizin evinde bir çiftte bulunsun. Dünyanın iyi günü var, kötü günü var. Şöyle bir bir tane bulunsun efendim. Hiç olmazsa işte bir tüfeğimiz var, bir şeyimiz var deriz. Atıcılığı öğrenmek güzel. Ama avcılığı keyif için yapmak güzel değil. İhtiyaç varsa Arabistan'da adamın gıdası yok, mahsülü az. Fakir, avlanabilir. Ama beyefendi keyif için şey yapıyor. Çok çok tehlikeli bir meslektir avcılık. Çok günahlara sokar insanı. Çok ana kuşları öldürür, yavru kuşları perişan eder de yani sıkıntılar olur manevi bakımdan iyi değil yani avcılık yapmak. İhtiyaç olduğu zaman yapabilirsin fakat mümkün mertebe öyle can alıcı can yakıcı işlere koşmamak lazım. Bizim bir iyi akrabamız var şeyde memlekette. Ama çok kibar bir insandır. Böyle sessiz sedasız. Hani neredeyse karıncayı incitmeyecek bir insan. Ben diyor eskiden avcılık yapardım bıraktım. Nasıl bıraktın dedim. Bir acayip hadise oldu da ondan bıraktım diyor. Çok meraklıydım ama diyor. Çift, çiftemi aldım gittim. Baktım bir kirazın dalına bir güzel kuş konmuş. Şöyle kasabanın dışında bahçeler arasında dolaşırken bakmış bir kuş konmuş ama büyüyecek bir şey. Cinsini de bilemedim diyor. Tüyleri de renkli güzel bir şey. İyi avcıyım diyor. Attığımı vururum. Öyle pek ıska geçmem diyor. Nişanladım. O da orada duruyor. Patlattım bir tane diyor. Kuş orada duruyor. Allah Allah. Çiftte iki tane, efendim yine bir daha nişan almış, bir daha şey yapmış, şöyle, kuşa bir şey olmadı da diyor, üstüme doğru kanatlarını açarak şöyle bir geliverdi diyor. Bir korktum, yüreğim ağzıma geldi diyor, küt diyor, düşmüşüm, bayılmışım diyor. Düştüm, bayıldım diyor, ondan sonra bir daha tüfeği sattım diyor, avcılıktan vazgeçtim diyor. İşte demek ki Allah iyi huylu bir kul da, yani kötü bir mesleğe devam etmesin diye onu öyle vazgeçirmiş. Vema sıt de bir kelbike muallemi ve zekertesvallahi aleyhi fikül öğretilmiş al köpeği ile ama köpeği sevk ederken al bismillah diye Allah'ın adını anarak alladığın bir şey olursa o oh, o oh hayvanda ye. Köpek kovalar yakalar ensesinde onu da yiyebilirsin. Vema sırt de bir kelbike gayret öğretilmemiş bir köpek. Şimdi muallem köpek var öğretilmiş bilir muallim var öğretilmemiş köpek yani köpek alıştırılmazsa avı kendisi parçalar yer o zaman olmaz. Öğretilmiş köpeğin alıştırılmış köpeğin avladığını yersin. Ama alıştırılmamış köpeği feedrek de fekül yakaladığı hayvana elin yetişti daha canlı kesip kanını akıttın yani şer'i bakımdan temiz oldu onu da yiyebilirsin. Yoksa o öldürmüş boğmuş şey yapmışsa, öğretilmemiş köpek o zaman o yenmez. Yani Allah'ın adını anarak köpeğini salacaksın. Öğretilmiş köpekse onun avlandı, avladığı yenidir. Öğretilmemiş köpekse o zaman sen yetişip de kesersen yiyebilirsin diye böyle gıda ile, yiyecek, içecekle ilgili bilgiler vermiş Efendimiz bize kapkacakla ilgili. Bu üçüncü hadisi şerif. Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden buyurmuş ki Peygamber Efendimiz emma ehlün nar ellezine hum ehluha fe innehum la yemutune fiha, ve la yahyevne velakin nasun esabethumun naru bizunubihim fe emâ tethum imateten hatta izâ kânu fahmen üznine bir şefaati fecie baba ira tabair fe bisu ala enhari cennetum sema ile ya ehlen cennet. Efeedu alehim fe yambutuna el hibbeti tekunu fi hamili seyl. Bu Ahmed ibn Hanbel'de, Müslim'de, İbn Mace'de olan bir hadis-i şerif. Cehennemlikleri anlatıyor bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Emma ehlinler eldez hum ehluha. cehennemin tam sahibi olan ehli olan o cehennemlikler ebedi cehennemde kalacak olanlar fe innehum la yamutuna fiha ve onlar orada ölmezler çeşitli azaplar var ateşler var yanıyorlar ölmek yok la yuqta alayhim fe yemutu. Ölmek yok ki. Ölseler kurtulurlar ama Allah azap çeksin diye öldürmeyecek onları. Velayyah yevne. o kadar azabın arasında da ona yaşamak da denmez. Ölmek de yok, yaşamalar da yaşamak değil. Ehlinen hakikaten dev ebedi cehennemde kalacak olanların durumu böyle. Allah cehennemden azat ettiği bahtiyarlardan eylesin cümlemizi. Velakin nasun esabet tümunlar bizunubihim. Fakat Müslüman olup da günahları dolayısıyla, dünyada işlediği kabahatler dolayısıyla cehennem kendilerine isabet etmiş olan kimselere gelince, halka gelince. tüm Allah onları öldürecek cehennemde. Asıl cehennem ehline ölüm yok. Ama bu imanlı olup da kabahatleri, kusurları, günahları, halkları dolayısıyla cehenneme girecek olanları Allah cehennemde öldürecek. Nasıl öldürecek? İmateten hatta izâ fahmen üzüne bir şefaat. öyle öldürülecek ki yanacaklar cehennemde efendim şey o haline gelecekler, kömür haline gelecekler. Cehennemde yanıp kömür haline gelecekler o günahkar imanlılar kömür haline gelecekler. Üzüne bir şefaati. Kendilerine şefaat için izin verilecek. Resulullah Efendimiz Ya Rabbi diyecek, şefaat edecek. Ehlileri, ailelerinden salih kimseler, o cehennemliklerin akrabaları onlar şefaat edecekler. Şefaat sahibi kimseler var. O şefaate müsaade, olunacak, müsaade çıkacak. Hadi şefaat sahipleri şefaat edebilir diye o zaman şefaat olunacak onlara. Ya Rabbi, bunlar bizim akrabamızdır. Ya Rabbi, bunlar benim ümmetimdir. Çıkar bunlar cehennemden denildiği zaman o kara kömür haline gelmiş olan o imanlılar feci'e babaira babair efendim onlar böyle fevç fevç getirilecekler toplu toplu kömür haline geldiler. Toplu toplu getirilecek diyor Peygamber Efendimiz. babair efendim efendim böyle bir şeyi deste deste bağla, bağladıkları zaman denilirmiş. Yani tek tek getirilmeyecekler de şöyle sarılmış, sarmalanmış, sanki paket paket yapılmış gibi öyle getirilecek o kömür haline gelmiş, öldürülmüş olan, aklı yok başında, hayatı yok, öldürülmüş, yanmış, öldürülmüş olan o imanlılar, öyle getirirler. Ve Bisu ala enharil cenneti. Cennetin efendim nehirlerinin kenarına yayılırlar bunlar. Dizilirler. Kömür halinde. Hayatları yok üzerlerinde. Hayat emaresi yok. Oraya yayılırlar. Kıyle ya ehlel cenneti efidu aleyhim. Sonra cennet ehlini Allahu Teala Hazretleri seslendirir. Ya kendisi hitap buyurur, ya meleklerine seslendirir. Derler ki, ey ehli cennet, efil bu aleyhim, cennetin ırmaklarından bundan üstüne saçın. Cennet ırmaklarından, efendim o böyle nehrin kenarına böyle yayılmış olan paket halinde getirilip, grup grup getirilip de cennet nehirlerinin kenarına yayılmış olan o kömür halindeki imanlılara cennet ehline denir ki bunların üstüne saçın bakalım şu cennetin mübarek şeylerinden nehirlerindeki sulardan fe yenbutunen nebatel hibbeti tekünü fihamili seyl onlar bu böyle üstüne cennet nehirlerinin suları saçılınca hani sel yataklarında o ıslaklıkta birden büyüye büyüyü veren küçük taneler vardır ya yeşil yeşil çıkıverir Arabistan'da çok çabuk çıkar, sıcak, sup kavuruyor ortalığı. Bir yağmur yağdı, her taraf serinledi, seller geldi, attı gitti, vadi ıslak. Yani oradaki tohumcuklar, şeyler hemen bir iki gün içinde böyle mantar gibi derler ya, orada bitiverir. İşte onların bittiği gibi biti biti verecekler bu ölmüş olan Müslümanlar cennette, imanlılar. Allah-u Teala Hazretleri hiç, hiç cehennem azabı görmeten ilk girenlerle cennete girenlerden eylesin cümlemizi. Burada bir şeyi her zaman söylediğim gibi bir kere daha hatırlatayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, Ey Müslümanlar ne yaparsanız yapın cehenneme düşmemeye bakın. Çünkü cehenneme bir düşen orada ahkaben kalacak buyurmuş. Ahkaben ne demek? Labisine fiha ahkaba Ammeh Suresinde de geçiyor ya ahka ben kalacaklar orada cehenneme bir insan bir düştü mü İster, ister kafir ebedi kalacak da ister mümin olup da kabahatinden dolayı küçük büyük bir kabahatten cehenneme hak etmiş pat içine bir düştü mü labisine fiha ahkaba ahka ben orada kalacak onlar ahkab ne demek hukuk kelimesinin cemdi ahkab birkaç hukuk kalacak demek. Hukup ne demek Arapça'da? 80 küsür seneye hukup derler Araplar. Nasıl biz 100 seneye asır diyorsak, Araplar da 80 küsür seneye hukup derler. Yani bir insan birkaç 80 sene kalacak orada. İşte diyelim ki en aşağı 380 sene kalır, 3 kere 8 24, 240 bin 240 sene eder. Ama diyor ki peygamber efendimiz hadisi şerifinde bir sene takriben 360 gündür. 360 ile 240 çarpacağız. Sonra ahiretin ahiretin bir günü buranın bin senesi kadardır. Ve inne yevmen inde rabbike keelfi senetin mimma te'uddun. Ayet-i kerimeyle sabit. Ahiretin bir günü Bizim buradaki bin senemiz kadardır. E şimdi bu sefer 240 çarpı bin, 240 bin eder. Çarpı 360, artık şu kadar milyon sene orada kalacak. Düşünün bir ayağa kayıp da cehenneme düşen insanın kaç milyon sene cehennemde yanacağını. Onun için ne yapıp yapıp cehenneme düşmemek için burada çalışmak lazım. Para kazanmak için çalışıyoruz ya, hem de bütün ömür boyu çalışıyoruz. Hem sabah 9'dan başlıyoruz, akşam 9'da, 8'e kadar. Yollarda ne zahmetler çekeriz. Kar yağar, kaya, kaya gideriz. Yağmur yağar, ıslana ıslana gideriz. Efendim sıcak olur, terliye terliye gideriz. Hadi bugün evde dur. Hocam, çoluk çocuk ekmek bekler der. Birisine böyle desek, çalışacağız der. Peki dünya için, şu iki, iki günlük dünya için, 80 yıl desek, 60-70 yıl desek, onun için bütün ömrünü harcıyorsun da ebedi ahiret hayatı için sonra şu cehennemden kurtulmak için insan biraz korkup da çalışmaz mı? Çalışır ama aklı olursa akıllı bir insan çalışır ama gafil oldu mu? Hiç hani kulağına girmedi derler ya oğlunu oturtmuş karşısına baba evladım şöyle yapma ''Böyle yapma, böyle yapma, bak bu hayatta şu lazım, bu lazım, bu lazım, şöyle olmak gerekir, sonra başın çok derde girer.'' ''Tamam mı evladım, anladın mı evladım?'' demiş. Böyle. ''Baba'' demiş, ''Sen konuşurken sakalın şöyle şöyle oynuyor.'' demiş. Demek ki gözünü sakalına taktı, hiç nasihatler kulağına girmedi. Hani bir kulağından girip öbür kulağından çıktı derler ya, aslında buradan öbür tarafa yol yok.'' Ama mecazen söylüyorlar. Bir kulağından girdi, öbür yani aklında kalmadı. İçeride yer etmedi demek. Allah bizi akıllı, şuurlu, müslüman eylesin. gafletten ikaz eylesin. ahireti için çalışanlardan eylesin. Yani hani o fel yeme la tuz demin hepsün şeyen velatüzevne illa ma kuntum taamelun. Velatüzevne mucafat karşılık görmeyeceksiniz illa ma kuntum taamelun. Neyi işlemişseniz onun karşılığını göreceksiniz demek. E, ya Rabbi ben dünyada hiçbir iş yapmadım diyecek, eli boş olacak o zaman ne yapsın? Herkese dünyada işlediklerinin mükafatı fazla fazla verilecek ama işlediklerinin mükafatı verilecek. Gel bakalım sen oruç tutmuşsun, hadi kusurun falan vardı ama al şu sevabı. Hadi bakalım gel sen geceliğin kalkmışsın, tesbih çekmişsin. Gene aklın oraya buraya tıkılmıştı ama al şu sevabı. Efendim hadi gene namazlarına gider gelirdin. Şu kabahatlerin vardı ama al şu sevabı. E, hiç yapmamış. Ancak neyi amel ettiyse onunla karşılığını göreceği için amel etmek, çalışmak, gayret etmek, uğraşmak, dilinmek şart. İşte bunu anlayamıyor Müslümanlar. Müslümanlar bunu anlamıyor ve hesaptan korkmuyor. Bak geçen akşam da söyledim. Şimdi Müslüman, Müslümana nasıl silah atar? Hiç hesaptan korkmaz mı? <Gülüyor> Efendim diyorlar ki ama Irak başlattı önceden İran'da mukabele ediyor. Hiç mecelle kaidesini bilmez misin? La darara ve la dirare fil İslam İslam'da zarar vermek yoktur. Zarara zararla mukabele etmek de yoktur. O yapar, o cezasını çekecek, sen yapamazsın. Bir şehrin ahalisine bombayı nasıl sallarsın ahalisi Müslüman olunca? Yapamaz. Yapılmaz. Cephede o saldırmış da ona mukabele ediyor. Askeri hedefleri olur. Ama bak ileride gelecek Peygamber Efendimiz'in nasihatleri. Peygamber Efendimiz sefere gönderdiği zaman cihada gönderdiği zaman karşısına alır da nasihat ederdi orduya aman Çocuklara dokunmayın, ihtiyarlara dokunmayın, savaşmayanlara dokunmayın. Efendim şeyleri yıkmayın, yakmayın. Yani savaşın da bir adabı var. Müslümanlarla meskul bir beldeye kaldır buradan şey at. Efendim füzeyi gönder, 30 kişi öldü, 50 kişi öldü. Hiç kimse hesabını veremez bunun. Ne emir veren, ne emri tutan, ne tatbik eden. Hiç hesabını veremez. Müslümanın kanı yere döküldü. Eğer o bana yaptı da ben de ona. O sana yapsa sen ona yapamazsın. Başka türlü yapacaksın. Sen, işte Müslümanlığın inceliği bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Sıddık ile oturuyordu. Kafirin birisi de, müşrikin birisi de açmış ağzını yummuş gözünü hakaret ediyor Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, Peygamber Efendimiz orada böyle durdu. Cevap vermeye utanıyor huzurunda, Resulullah'ın huzurunda. O ne derse desin, cevap vermiyor. Biraz bekledi bekledi, öteki edepsiz devam ediyor hakaretlerine. Sonra şöyle bir nefes aldı ama şu şöyle değil mi diye, haklı bir takım cevaplar vermeye kalkışınca Peygamber Efendimiz kalktı yürüdü gitti. Baktı ki Peygamber Efendimiz gidiyor, Ebu Bekri Sıddık Efendimizle der, bıraktı şey filan. Yürüdü Resulullah'ın arkasından yetişti dedi ya Resulullah. Bir kabahat mı işledim? Anam babam sana feda olsun. Yanlış bir iş mi yaptım? İşte o öyle söyledi de onun doğru cevabını vermeye çalışıyor. Dedi ki, ya Ebu Bekir sen susarken senin namına bir melek ona cevap veriyordu. Sen cevap vermeye kalkışınca melek aradan çekildi, şeytan geldi şeytanın olduğu yerde de ben duramadığımdan duramayacağımdan peygamber olarak onun için kalktım diyor. Müslümanların hali böyle olacak. Haklı olduğu halde mülakaşayı terk edene cennetin ağlusunda köşk vaat ediyor peygamber Efendimiz. garanti ediyorum diyor. Haklıyken iken sus ver bakalım fitne çıkmasın fesat çıkmasın diye cennetin ortasında köşk nasip ediyor. Senin şehrine bir bomba atarsa sen de dergâhı izzete eller açarsın, ya Rabbi ben hiçbir şey yapmadığım halde bu böyle yaptı diye, bak ne olur o işte. Millet bilmiyor, Müslümanca yaşamayı bilmiyor. Bomba atan da öyle, mukabele eden de iyi olmuyor yani. Allah Müslümanlara akıl fikir versin yani. Bunca düşman etrafını çevrelemişken, iki Müslümanın birbiriyle uğraşması kadar böyle, akıl almaz, insanın yüreğini kan aldatan başka bir şey olamaz yani. Hadi onlar bizim memleketimizin dışında diyelim ama diyemeyiz. Müslüman kardeşimizdir çünkü. Allah Müslümanları kardeş etmiş. Orada ölenlerin hepsi benim kardeşim. Müslüman ya. La ilahe illallah diyor ya. 10 bin oradan gitmiş, 20 bin oradan gitmiş. Hepsi benden gitmiş. 30 bin olmuş zararım. Hepsi benden gitmiş demek ki. Öbür tarafta İsrail istediğini yapıyor. Efendim köyleri basıyor, adamları sen diyor bilmem benim öbür tarafta 12 askerimi öldürdüler. Ben de iki misli burada 24 kişi öldüreceğim. Öldürüyor. E Düşman orada öyle yapıyor. Del tarafta bunlar birbirine şey yapıyorlar. Hadi onlar öyle yapıyorlar. Bizim bu memlekette de farklı mı durumumuz? Bizim de Müslümanlar yani birbirimize birbirimize çok sataşırız. Çok sataşıyorlar. Gözümün önünden gitmez. Boğaz içinde bir otomobil şeye düşmüş. Hızlı giderken İstanbul'da Boğaz içinde kaymış yolundan denize kump gidiyor. Artık sarhoş muydu kullanan veyahut tekerleğimi patladı, neden olduysa denize böyle otomobil içindeki yolcularıyla beraber uçmuş. Uçarken kenardan birisi gördüm diyor. Şoför kapıyı açtı atlayacak. Yani tam böyle Baktı ki şey durum fena. Kapıyı açtı, atlayacak. Arkadan yolcular yapışmışlar. Tabi suya girince kapı çat gene kapanmış. Suyun dibine gitmişler. Suyun dibinde içeride hava varken, dışarıda su varken kapı açılmaz bir daha. Dışarıdan tazik yaptığı için açılmaz. Geçmiş olan. Hepsi bir ben orada ölmüşler. Fakat şu hale bakın ki şoför kurtulacak da arkasındakiler tutmuşlar. Hiç olmazsa bir kişi kurtulacaktı, yani insanların hali böyle, Allah Allah akıl fikir versin, ıslah edesin. O bir temsil de, yani Müslümanlar birbirlerinin kurtulmasını istemiyorlar da herkes birbirinin eteğine yapışıp, ayağına çelme takıp, hepsi birbirini düşürmeye çalışıyor, oradan ibret alalım. Biz yani onlar kadar yapmıyoruz ama bizim memlekette de bizim birbirimize yaptığımız az değil. Bizim birbirimize yaptığımızı düşman toplansa yapamayacak kadar aramızda çekişmeler oluyor. Allah Müslümanların gönüllerini birbirlerine ısındırsın. Aralarındaki çekişmeleri kaldırsın. Müslümanların gönüllerini yekpare eylesin. Yek vücut eylesin Müslümanların. Ümmeti mübareketün la yudra e ev, evveluha hayrun em hayrun ev ahiruha Hazreti Amr ibn Osman İbni Asakir rivayet etmiş Rabisi Amr ibn Osman Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Ümmetim mübarektir Benim ümmetim mübarek bir ümmettir La yudra evveluha hayrun ev ahiruha bilinmez Başındakiler mi hayırlıdır, daha hayırlıdır, sonradan gelenler mi daha hayırlıdır bilinmez. Benim ümmetim hayırlı bir ümmettir diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi bu hadis-i şerifte bilin ki ümmetin en hayırlısı sahabe-i kiramdır, o tabakadır. Hiç şüphe yok ki Peygamber Efendimizin meclisine oturmuşlar, onun mübarek cemalini görmüşler. O'nun mübarek mucizelerini müşahede etmişler. Her gün bir mucize ile, her gün bir böyle harikulade hadise ile karşılaşa karşılaşa imanları böyle çelik gibi olmuş. Perçinlenmiş. Resulullah'ın hak peygamber olduğuna yakın sadık sahibi kalplerine iyice yerleşmiş iman, yıldızlar gibi hepsi. Hangisine uysa insan hak yolu bulacak mübarek insanlar. Tamam. Ama... Bu ümmetin sonlarına doğru nice hayırlı insanlar da gelebilir. Hiç belli olmaz. Bak Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Evvelkiler gibi hayırlı insanlar ahir zamanda da, son zamanlarda da, daha sonraki devirlerde de olabilir. Her devirde Allah'ın iyi kulları eksik değildir, vardır, belli olmaz. Hiç belli olmaz. Dış görünüşüyle anlaşılmaz. İlla böyle zengin kıyafetli olacak değil. İlla senin anladığın bir tarza gelecek değil. Belli olmaz. Ama Allah kalbine bir nur vermiştir. Efendim Allah'ın sevgili kuludur. Sonrakilerden de olur. Evvelkilerden de olur. Peygamber Efendimiz hadisi şerifinde buyurdu ki ah ah benim kardeşlerime bir karşı karşılaşsaydım. Mülaki olsaydım. Kavuşsaydım. Dediler ki bizler senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah? hayır sizler benim ashabımsınız benim kardeşlerim benden sonraki devirlerde yaşayıp gelip de beni görmedikleri halde bana iman edenlerdir buyurdu peygamber onun için bizim ümmetimiz güzel ümmettir mübarek ümmettir Allah bizi ümmeti Muhammed'den eylemiş ne kadar şükretsek ne kadar hamd etsek bu nimet herkesin eline geçmemiş bizim elimize geçmiş de evvelkiler Bu nimete sahip olmak için neler temenni etmişler? Eski peygamberler ah, ahir zaman peygamberine ümmet olsaydık diye temenni etmişler. Biz elhamdülillah o peygamberlerin temenni ettiği şeye doğuştan sahip oluvermişiz. Çok büyük bir nimet. Bu nimetin kadirini bilelim, iyi ümmet olalım. Ümmeti hazihi ümmetün merhumetün. Leyse aleyha azabun fil ahireti. İnne ma azabuha fid dünya el-fitene ve zelzale ve katlu ve belaya. Ebu musal eşari Hazretlerinden yine ümmet hakkında bir hadis-i şerif buyurmuş ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmeti <m> hazihi merhumetun. Benim şu ümmetim Allah'ın rahmetine ermiş bir ümmettir. Rahmetine mazhar olmuş bir ümmettir. Leise aleha azabun fil ahirete. Ahirette benim bu ümmetime azap yok. İnma azabuha fid dünya. Bu ümmetimin azabı dünyada olacak. Nasıl olacak? El fitenu fitneler. Ümmetin azabı fitneler, Ve zilzal, zelzeleler. Ve, ve, ve zelazil zelzeleler cem'i sivzat kelimesinin öldürülmek öldürülmek çeşitli belalar musibetler şimdi bunlar ümmetin az, azabıdır bu dünyada bu sıkıntılar bu azaplar biz müslümanlara gelir de <gülüyor> günahlardan fark olur insan ahirete günahsız fark olarak gider allah Teala Hazretleri ahiret azabına uğratmadan, cehenneme sokmadan cennetine dahil eder. allah Teala Hazretleri bizi iki cihanda aziz eylesin, iki cihanda mesut eylesin, iki cihanda afiyet üzere eylesin. Yani zayıf Müslümanlarız, boynu büküküz, tahammülümüz çok değil, evet, tahammül etsek, sabretsek, eclimiz çok olacak ama işte bu Boynumuz bükük, ne diyelim fakiriz, aciziz, zayıfız. Allah bizi dünyada da ahirette de iyiliklere erdirsin. Zorlu imtihanlara uğratmasın. Zor. İnsanın malına bir şey gelir, canına bir şey gelir, evladına bir şey gelir. Ne sıkıntıda olan insanlar var. Allah bizi iki cihanda o sıkıntılara uğratmasın. İşte zelzeleler, bir zelzele oluyor, 3 bin kişi bin kişi ölveriyor. Allah korusun. İşte öldürme hadiseleri oluyor, çeşitli belalar oluyor, fitneler, sıkıntılar olabiliyor. Böyle bunlar olur, olur, gelir, gelir, üzerlerindeki günahlar af olur, af olur, af olur, kalkarken, kıyamet koptuğu zaman günahsız olarak kalkar. Demek ki bu hadis-i şeriften şu çıkıyor, başımıza, hoşumuza gitmeyen bir hal geldiği zaman sıkı duralım. Ayağımızı sağlam yere basalım, efendim, ses çıkartmayalım, sabredelim, sabredelim, ecir kazanalım. Yani onun bile faydası var. Hatta bir hadisi şerifte geçiyor ki, Mahkeme-i Kübra'da kullar hesap görüyorlar, mizan kurulmuş, amellerin tartıldığı mizan kurulmuş. Kefeleri, temaları, yerleri alacak kadar büyük mizan kurulmuş, melekler böyle boynunu bükmüş titreşiyorlar. Sübhaneke Allah'ım diyorlar. Sübhaneke mâ abetnâhke hakkâ ibadetlik ediyorlar. Yarabbîsine hakkıyla sana ibadet edelim diyorlar. Efendim böyle herkes dehşet içinde. Herkes hesabın terini, böyle şakaklarından terler akıyor, sıkıntı içinde. O sıkıntıların arasında, efendim, bela ehli, kendilerine dünyada çok belalar gelmiş insanlar getirilecek. allah Teala Hazretleri onların defterini açtırmayacak. Onlara hesap terazi yok, amelleri takmak yok, rahmetini üzerlerine böyle şaldır şaldır dökecek ve hesapsız cennete girecekler. Onları gören bazı kimseler diyecekler ki keşke biz de dünyada belalara sabretseydik, belalar bile olsaydı da böyle buradan kurtulsaydık diyecekler. Onun için Allah bir amansız hastalık verdiyse, bir sıkıntı, bir dert verdiyse tabii şifasını arayacağız da bak oradan da ecri olur. Mesela bir hadis-i şerifte geçiyor ki Allah bir insanın iki gözünü alsa yani kör oluverse o da sabretse cennetten başka bir karşılığı yok. Hatta birisi birisi geldi Ya Resulallah dedi işte benim gözlerim görmeye dua ette açılsın. İstersen sabret, ecrin çok olsun dedi. İstersen dua edeyim açılsın dedi. Ya Resulallah gözümün açılmasını isterim dedi. Dua etti, de açıldı gözü. Bir başkası vardı sahabe-i kiramdan. Kime dua etse Allah duasını kabul eder, istediği olur. Duası makbul kimse yani. Tecrübe edilmiş. Ne dua etse duası makbul kimse kendisinin gözlerine körlük arızalı verdiği Gören gözleri görmez oldu. O duası makbul kimse. Dediler ki biz seni biliyoruz, duan makbuldür. Dua et sen de gözün açılsa ya. Dedi ki ben Allah'ın takdirini gözümün nurundan daha çok severim. Takdire evet. rıza. Rıza makamı evet. derler buna. Hani... يَا اَيَّتُهَنْ نَفْكُ الْمُطْمَئِنَّ اِرْجِئِ اِلٰى رَبِّكِ رَابِيَةً مَرْضِيَةً Razı olarak. Rıza makamı, teslimiyet makamı. <gülüyor> çok yüksek bir makam. Ben gözümün nurundan daha çok severim Rabbimin takdirini dedi. Karışmam işine dedi. Biliyor tabi sevabının çokluğu Mübarek insan. Onun için sıkıntılar gelirse sabrı cemil ile sabredersiniz. Ecir kazanırsınız. Bağır çağırırsanız Hiçbir şey değişmez. Allah'ın takdiri değişmez. Bağırıp çağırmak da şey mi korkutacaksın? Takdir değişir mi? Bağrmanın bir faydası yok. Sevabın kaçar. Ağlıyor, seriyatı ediyor Kötü kötü sözler söylüyor. İsyan, isyan sayılabilecek sözler söylüyor adam. E ne yapalım ya? Sanki sanki dünyada sadece senin başına mı bela geliyor? Vali hiç başına belaer gelen insan yok mu? Hiç yakın ölen insan yok mu etrafta? Bir sen misin yani böyle yakın ölen? Veya böyle bir şeye uğrayan? Hemen şey yapıyor yani. Olur mu? Yani iyi günlerde baklava börekle yaşarken tamam. Ama biraz bir sıkıntı geliverdiği zaman feryadı basıyor. Olmaz. O vefalı vefalı kulların işi değil. İyi günlerinde de kötü günlerinde de sıkıntı halinde de ferah halinde de sağlam duracak. Rabbimin takdiri diyecek. Her şey onun takdiriyle. Ve her şey hikmetli. Hepsinin bir hikmeti var. Bak belanın bile Müslümana faydası var. E o zaman bela isteye isteyelim de sevabımız çok olsun. Allah'ın hazinesi her şeyden geniş. Sana hiç belaya uğratmadan da istediğini vermeye kadir mi? Kadir. Sen belasız iste. Belasız, sıkıntısız iste. Yarabbi senin hazinen sonsuzdur. Sen Ekremil Ekreminsin. Keremlilerin en keremlisisin, cömertlerin en cömertisin. Ben de acizim, fakirim, bana dünyanın, ahiretin hayırlarını, iyiliğini verdi iyiliği iste. Ama bir sıkıntı gelirse de sağlamdır. Sıkıntı isteme, hastalık isteme, dert isteme. O da yasak, onları istemek yok. İstemek yok, afiyet istemek var, iyilik, huzur, saadet istemek var. Ama Allah bir şey takdir ettiği zaman da sabretmek var. Bağırıp çağırdığı zaman sevabı kaçar isyan ettiği zaman sevabı kaçar. Bir hadis-i şerif daha verelim. Zamanımız dolduğu için. Orada keselim. Veya ondan sonrakinde okuyalım ki hepsi aynı oluyor. Ümmeti selası eslasin tesirüsün el cennete bi gayri hesab ve la azab وَسُرٌّ لَّهُمْ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيرًا ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَسُرٌّ لَّهُمْ يُحَاسَبُونَ ve ثُمَّ تَأْتِي الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُونَ وَجَدْنَا هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدُهُ وَيَكُونُ اللَّهُ صِدْقُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا أَدْخِلُوهُمُ الْجَنَّةَ بِقَوْلِ لَا إِلَّهَ إِلَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ Rahmîlû hatayâhum aleyhli tekvib. Fehiyleti Kâl Allahu Teala ve leyhamîlûnne eskalâm ve eskalâm ma'askalâm. Bu Alî bin Malikten rivayet edilmiş Radyallahu Peygamber Efendimiz buyurmuş ki benim ümmetimin ahirette durumu üç üç grup halinde olacak, 3 muamele olacak ümmetim hakkında üç bölük olacak ümmetim. Birinci bölük, o üç bölükten birincisi sürüsün cennete bi gayri cennete hesapsız girecekler. Kendilerine hesap, kitap, ölçü, sorgu, sual olmadan ve la azap. Azap da görmeden, hesap da görmeden doğrudan cennete girecekler. Peygamber Efendimiz bir hadis şerifinde buyurmuş ki, bundan başka bir hadiste benim ümmetimden yetmiş bin kişi hesapsız, kitapsız, ölçüsüz, sorgusuz, sualsiz hemen cennete girecekler. Hatta birisi kalktı, Ükaşetü ibn-i Mihsani es radıyallahu anh, güzel gözlüydü. Taşları, kirpikleri, uzun böyle baba yiğit, kahraman bir insandı. Efendimiz onu çok böyle seferlere göndermiş, sadık sahabedendi. Dedi ki ya Resulallah dua et ben de onlardan olayım. Dedi ki sen onlardansın ya Ükaşe. Ondan bir başkası kalktı, ya Resulallah dua et ben de onlardan olayım, ona dedi ki, Ükiahşe seni geçti, kitaplarda yazıyor ki o münafıklardan idi. Sen münafıksın demiyor gene Peygamber Efendimiz, Ükiahşe seni geçti diyor, yani o, o önce davrandı diyor, gerisini söylemiyor, yani evet sen de girdemiyor çünkü çünkü münafıklardan, efendim, çünkü o da layık değil, efendim, ama kibarca. Birkaç seni geçti diye vermiş, başka bir şey dememiş yani. Sonra Allahu Teala Hazretleri her 70 bile 70 bin kişi daha şefaatte imkan verecek de 70 kere 70 bin kişi cennete hesapsız girecek. 7 kere 749, 5 milyona yakın, 5 mu oluyor? bir gayri hesap girecek. Allah bizi onlardan eylesin. Bir. İkincisi, Resulü sün yuhasebüne hisâden yesîrâ. Sünnâ cennete. Bir bölüğü de, üçten, üçte bir bölüğü de hafif bir hesap ile hesap görecek, görülecek, hesapları görülecek de cennete ondan sonra girecekler. Durun bakalım. Anlatın bakalım. Neler yaptınız? Ama zorlamadan, sıkıştırmadan hafifçe şöyle bir hesap görecekler. Cennete öyle girecekler. Vesrüsün yevhasına ve yüksek şefuna. Üçüncü bir bölükte vardır ki efendim cehennemde yanacaklar. Temizlenecekler o günahlardan, kabahatlerden, işledikleri günahlardan kurtulacaklar, cezalarını çekecekler. Ve yük şefuğun ondan sonra azap kendilerinden kaldırılacak, cennete sonra girecekler, üçte biri de. O üçüncü grup azap gördükten sonra, yandıktan sonra, hani yukarıda da söyledikçe kömür haline gelip de cennete getiriliyor, üzerlerine cennet nehirlerinden saçılıyor. O üçte bir cehenneme girdikten sonra melekler gelecekler diyecekler ki, vechetne hem يقولون لا اله الا الله وحده biz onları bulmuştuk la ilahe illallah وحده derken dünyada bunlar la ilahe illallah diyorlardı Allah'tan gayrisi yok o tektir diyorlardı biz bunları böyle bulmuştuk diyecekler belekle yani onların imanlarını na şehadet edecekler böyle dediklerini duyduk onun üzerine Peygamber Allah Teala Hazretleri buyuracak ki Eyekullallah sadako doğru söylediler. Doğru söylemişler. O sözleri doğrudur. La ilahe illa ene. Benden gayri ilah yok. Evet, onların söyledikleri doğrudur. Edkhulhumul cennete. Çıkartın cehennemden onları cennete sokun. Madem o sözü demişler, benden gayri ilah olmadığını kabul etmişler. Mevla biliyor ama melekleri öyle şahit tutarak. Onunca ce onları cennete sokar. Bi la ilahe illallahu vahdehu, o la ilahe illallahu vahdehu sözünün bereketine onun mukabilinde onları cennete sokacaklar. Buna bâ'ı mukabele derler. Yani bir şeyi bir şey mukabelesinde. Cennete girmeleri la ilahe illallahu vahdehu sözünün mukabelesinde olacak ve ve ahmilu khatayahum ala ehlit Bunların günahlarını, hatalarını götürün. Allah'ı inkar edenlerin omuzlarına yükleyin. Bunların kabahatleri, hataları vardı ya affettim. Bunlar girsin cennete. Bunların hatalarını yükleyin. Ve tekkif inkarcıların sırtına yükleyin diye buyuracak Allah Teala Hazretleri. Peygamber Efendimiz diyor ki bu durum nedir? Fehiyeleti bu o durumdur ki Kâlellahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah buyurmuştu. Ve lehame lünne eskalahum ve eskalem ma O kâfirler, o müşrikler, o inkarcılar efendim kendi günahlarını omuzlarına yüklenecekler dağlar gibi günahları ve eskalem ma onların yanında başka bir sürü yükler de yüklenecekler. Şimdi diyor ki, efendim, e, sen şu kabahati işle, vebalin bana, İç şu içkiyi, günaha bana. Evet, o adam da o içkiden dolayı ceza yiyecek ama onu söyleyen şahıs hem kendisi günaha girecek, hem de ötekisinin günaha kadar, günah da onun omuzuna yüklenecek. Kafirlere öyle olacak işte. Demek ki Allah bizi ehli tevhidden eylesin. La ilahe illallah sözü kurtaracak. La ilahe illallahü vahdehu la sözü kurtaracak. Efendim, bundan sonraki hadiste bu mevzuyla ilgili olduğu için okuyu veriyoruz. Ümmeti ümmetin merhumetün. Benim ümmetim rahmete mazhar olmuş bir ümmettir. La azabe aleyha fil ahireti. Ahirette onların üzerine azap gelmeyecek. İza kana yevmel kıyameti Kıyamet günü olduğu zaman Allahu kullu raculun min ümmeti raculen min ehli'l-edyan fe kana fida'uhu minen ahir zaman olunca ahiret olunca Allah her Müslümana öteki dinlerden bir adam verecek. O ona cehennemde feda olacak. Yani cehennemden kurtulmasına fidiye olacak. O girecek cehenneme. Onun yerine o şey yapacak. Müslüman kurtulacak bir haber şerifte de geçiyor ki her insanın hem cennette hem cehennemde yeri hazırdır. Hiç yer darlığı yok. Her insanın hem cennette hem cehennemde yeri hazırdır. Müslümanın da cehennemde de yeri hazırdır. Yani günah işler, kavari işlerse cehennemde o da seni alamıyoruz diye bir şey yok. O da o da oraya girecek, ceza çekecek de. Ama Cehennemdeki yerine cennetlik olunca işte böyle bir kafir onu fidye olarak o verilecek, o gelecek, o Müslüman da efendim kurtulacak ve cennete girecek. Allahu Teala Hazretleri bizi cehenneme uğramadan cennete girenlerden eylesin. Sevdiği razı oldu, kulların arasından, yanından ayırmasın. Şöyle şu caminin kubbesi altında toplandığımız gibi Peygamber Efendimiz'in livaül hamd sancağı altında toplanmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. <Gülüyor> Fatiha-yı şerife